Melis Behlil'le sinemalardan. İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda 7 yeni film gösterime giriyor. Bunların arasında dün gösterilmeye başlanan Star Wars The Last Jedi, Star Wars Son Jedi de var. Ryan Johnson'ın yönettiği filmde e, tanıdık bir kadro Mark Hamill, Carrie Fisher, Anthony Daniels eski jenerasyondan ve e, iki sene önce onlara eklenen Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis e, ve bu filmde ilk defa göreceğimiz Kelly, Kelly Mary Tran ve Benicio Del Toro da var. Geçen filmde bıraktığımız yerden aşağı yukarı. ...devam ediyor... ...bir yanda Rey'in... E, ...kimliğini bulma çabaları... ...ve Cedai olma çabaları... ...bir yandan e, direnişin... ...ayakta kalmaya çalışması... ...bir yandan... E, ...Hans Solo ile... ...Prenses Leia'nın... ...çocuğunun kötü tarafa geçmesi... ...geçmemesi... E, ...dedesine e, bir yerde... ...özenmesi hikayeleri... ...burada da devam ediyor... E, ...ben oldukça beğendim... E, bazı yerlerde biraz sarksa da görsel yanı belki de en güçlü olan Star Wars denebilir. Zaten Star Wars hayranları muhtemelen dünden beri sinemaları dolduruyorlar. Haftanın bir diğer yeni filmi Le Redoutable Godard ve Ben. Michel Hazanavisius'un yaptığı bu filmde başrolleri Louis Garrel, Stacy Martin ve Berenice Bejo paylaşıyorlar. Ee, Jean-Luc Godard'ın Çinli Kız filmini çekiş süreci, e, Anvia Zemski ile e, yaşadığı aşk ve 68 olaylarındaki e, hallerini anlatan bir film bu. E, Godard tarafından pek hoş karşılanmadığını söyleyelim. Cannes Film Festivali'nde premierini yapmıştı. Eleştiriler biraz karışık. E, haftanın yine bir festival filmi Sally Potter'dan The Party. Bu filmde Berlin'de premierini yaptı. Başrollerde Kristen Scott Thomas, Patricia Clarkson, Emily Mortimer, Killian Murphy, Timothy Spall, Bruno Ganz ve Cherry Jones yer alıyorlar. Tek mekanda, tek bir akşamda geçiyor hikaye. Londra'da e, Janet e, adlı bir kadın Kristen Scott Thomas'ın canlandırdığı Gölge Sağlık Bakanı olmasını kutluyor muhalefetin e, bir üyesi. Ee, arkadaşlarını çağırmış Fakat işler karışıyor Bir akşam boyunca Britanya bağımsız e, film ödüllerinde Patricia Clarkson buradaki rolüyle En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı Bir diğer filmimiz Pirates of Somalia Somali korsanları Brian Buckley yönetmiş Evan Peters, Al Pacino, Melanie Griffith ve Barkad Abdi yer alıyorlar C. Bahadur adlı genç bir gazetecinin öyküsü gerçek bir hikaye. 2008 yılında kendini ispat etmek ve gazeteci olabilmek için e, Somali'deki korsanların arasına gidiyor. Oraya katılıyor ama tabii bir Amerikalı olarak orada var olması pek de kolay değil. E, onun oradaki maceralarını ve e, Somali korsanları üzerine batıda yapılmış e, ilk e, kapsamlı gazete haberini nasıl gerçekleştirdiğini anlatıyor hikaye Fransa'dan bir filmimiz var biraz daha küçük dinleyicilerimizin de ilgisini çekebilecek bir film Santa Issa Christmas and Company ya da Türkçe adıyla Yeni Yıl Tehlikede Alain Şaba hem yönetmiş hem başrolünü oynamış Noel Baba'yı canlandırıyor ona Audrey Tattoo, Gershift de Ferhani ve Pio Marmay eşlik ediyorlar ee, yılbaşının ya da Noel'in hemen öncesinde e, Noel Baba'nın hediye yapmasına yardım eden elfleri hastalanıyorlar 92.000 elf birden o da e, rengeyikleri ve arabasıyla e, dünyaya iniyor Paris'e iniyor Ve Paris'te 92.000 elf için ilaç aramaya başlıyor ama pek de kolay bir iş değil tabi bu Yerli filmlerimiz biri Poyraz Karayel küresel sermaye e, diziden Esinlenmiş bir film Osman Taşçı yönetmiş Musa Uzunlar Celil Nalçakan Ali İl ve Cem Cücenoğlu başrollerde ee, Yasemin ve Semih e, birlikte Yasemin'in babası mafya babası aynı zamanda Kulaksız Adnan'da bu işten ...hiç memnun değil, Bahri Umman'dan kızını sevgilisinden ayırmasını istiyor ve işler karışıyor. Orijinal diziye göre biraz daha komediye kaçan bir film olduğu söyleniyor. Diğer yerli yapımsa Papatya, yönetmen Mehmet Doğan, başrollerde Kenan Acar, Mekin Sezer, Ayşun Güven ve Kübra Gökçe yer alıyorlar. Umut ve Nuri adlı iki arkadaş, Umut Üniversitede son sınıfta oldukça yalnız bir karakter... Fakat bir gün televizyonda bir röportaj görüyor, röportaj yapılan kıza gönlünü kaptırıyor ve onu aramaya düşüyor. Evet bu hafta hemen hatırlatalım. Dün itibariyle Star Wars serisinin 8. filmi Son Jedi, The Last Jedi gösterime girdi. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar. Açık dergi devam ediyor Melis Behlil'de. Sinemalardan bölüme buradaydı. Yarın vizyona girecek filmleri aldık ama hafta başından bu yana duyurusunu yapmaya çalıştığımız bir başka etkinlik var. Vizyonun epey ötesinde ve dışında sessiz sinema günleri bu yıl İstanbul'da dördüncüsü gerçekleşen bir uluslararası etkinlik Kino düzenlemekte. Kino Türkiye. Ve şu anda festivalin sanat yönetmeni Nagihan Uzkan bizlerle beraber bu çok partnerli ve çok kreatif ve bize göre de çok cesur festivali onunla konuşacağız bu akşamın yayınında. Hoş geldin Nagihan. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ellerinize sağlık bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, sessizsinemagünder.com'dan da gerçi pek çok bilgiye ulaşmak e, mümkün. Ama biz bugün ilk günü festivalin heyecanıyla seninle de bir e, konuşalım istedik. Öncelikle nasıl evet. geçti? Akbank'ta üç evet. film gösteriliyordu. İkisi gösterdi galiba biz konuşurken. Evet, bir de e, az baş. önce ilkini gösterdik ve şu an e, ikincisi başladı. Ben tuturmaktayım ikincisini. Ama e, ilki o kadar e, etkileyecekti ki gerçekten biraz durmak gerektiğini de Düşündüm, Hakikaten e, harika bir Alman filmi, e, tekstil işçileri üzerine Dokumacılar e, <gülüyor> filmi e, ve iki harika Alman müzisyenimiz e, Günter Buchwald ve Frank Bocchus'un müziğiyle inanılmaz bir performans gerçekleşti. İki saate yakın bir filmdi. Hı hı. Ee, hakikaten büyük e, etki bıraktı üzerimizde. Böyle güzel bir başlangıç olduk. Aslında temamız dans bir sene. Evet. Ee, dans temalı bir filme başlamamış olduk. Ama e, gün yıllardır getirmek istiyorduk Türkiye'ye. Bu sene e, Göte İnstitüt sağ olsun getirmeyi başardık. O buradayken e, bu performansını dinlemek istedik açıkçası. Daha önceden çünkü... Bazı festivallerde bu filmi çok iyi yorumladığına dair e, duyumlarımız vardı. Hı hı. Hakikaten de değdi. Çok güzel bir başlangıçtı. Evet ve önümüzdeki günlerde e, dans ağırlıklı e, olacak bu senin seçkisi ama çok evet. başka sürprizler de var. Yani e, mesela Osmanlı filmleri bölümünü görebiliriz. E, evet. Orada hem arşiv görüntüleri yayınlanacak hem Bağdat Aynen. mektupları yayınlanacak mesela. Bunun yanı sıra dönemin teknolojisini yansıtan çok ilginç etkinlikler var. Bunlara geçmeden önce hı? biz daha önce en son Restore Film günlerinde seninle buluşmuştuk evet. burada. Hı hı. Çok yakın bir etkinlik tabii ki. Ben şimdi Seçil'e de az evvel konuştuk. Yine İstanbul'a belki bir soru yöneltmek lazım. Hakikaten. Nereden geliyor bu dirayet ve bu şey kararlılık onu sormak isterim. Sessiz sinema günleri 2017 yılında canlı müzik eşliğinde üstüne üstlük çok ciddi emek verilmiş bir seçkiyle. ...oluyor, özel bir e, festival... ...özellikle sormak istiyorum hakikaten... Hı. ...nedir bu ısrarınız Sessiz Sinema Günleri için? Çok teşekkürler sağ olun... <gülüyor> için... ...ya aslında yani büyük bir hayaldi... Ee, ...yani yurt dışında takip ettiğimiz... ...bir takım Sessiz Sinema Festivalleri vardı... ...yani Sessiz Sinema ve Restore filmler... Hani ...bir nostalji olmasının ötesinde... E, ...bir değer taşıdıklarını düşünüyoruz... Hı hı. ...hem sinemaya getirdikleri yenilikler hem e, imaj ve ritim arasındaki ilişkiyi müzikle birlikte çok güzel dışa vurdukları ve aslında görüntünün değerini bize çok güzel anlattıklarını düşünüyoruz. Evet. Ee, bir Aynı zamanda bu filmlerin bir güncelliği de var. Ee, çünkü restorasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Hı -hı. Bu filmler her sene büyük emekler harcanarak restore ediliyorlar ve e, yurt dışındaki sesli sinema festivallerinde gösteriliyorlar. Ha, bir bakıma Tune'ye çıkıyor bu filmler. Evet. Ama İstanbul'a uğramıyorlardı maalesef. Hı -hı. Ee, ve biz e, uzaklara gidip görmek zorunda kalıyorduk. Dedik niçin buraya getirmeyelim ve e, İstanbul'lu seyirciyle de buluşturmayalım. Hı hı. Ee, bunun için tabii gerçekten güzel destekler alıyoruz kurumlardan. Hani bunun başında eee Cinetek Bologna var İtalya'da. Ee, bizi ilk günden beri çok destekledi. Hani bu böyle bir festival yapmak istediğimizi duyduğum anda e, ...tam destek sunduğunu ve bütün filmleri istediğimiz gibi kullanabileceğini söyledi. Yani bize arşivini attı. Bu inanılmaz bir cesaretti bizim için. Sonra açıkçası ardı ardına geldi. Amsterdam'dan IFAİM Institute aynı şekilde ilk yıldan beri bizi destekliyor. Hı hı. Ee, bu, bu sene Cinematek France aynı şekilde e, çok istediğimiz Fonu Sinema Tiyatrı e, onu evet. getirmemizi sağladı. Böyle aslında gerçekten bir dayanışma festivali bunu söyleyebilirim ben. Hı hı. Çok emek var ve sessiz sinema hayranlarının bir şekilde ayakta tutmaya çalıştığı bir festival. Evet. Böyle şanslı olduk yani gerçek bir hayaldi ve gerçekleştirmemiz bir büyük bir dayanışmanın sonucu bunu söyleyebilirim. Evet ve bu sene dördüncüsü oluyor. Evet. Ee... Artık gelenekselleşti diyelim. Ee, <gülüyor> öyle ummaktan dörtüye <gülüyor> <duece, gülüyor> önümüzde de öyle <gülüyor> gözüküyor. Şimdi <gülüyor> Akbank Sanat'ta gösterimler sürecek bugünden da Fransız <gülüyor> <gülüyor> Kötür Merkezi'nde bitecek diyebiliriz ama İtalyan Kültür Merkezi'nde hatta pazartesi bir şey var. Evet. Ee, özel seçki var. Festival gibi bir şey olacak. Ee, evet. Bir gösterim yapacağız festival bittikten sonra. Bir de bu sene ek olarak Bomonti Ada Alt'ta e, Corner in the World e, iş birliğiyle Hı -hı. E, ek bir gösterimimiz var. Bir akşam gösterim. Saat 10'da olacak yarın akşam. E, o da ücretsiz. Herkese açık bir gösterim. E, onu da bekleriz. Evet. Şahane belki workshoplardan bahsedebiliriz. bir Yani hazır Hı -hı saymışken iki tane de workshopumuz olacak... ...dansla ilgili onlar da... Evet evet evet. bu tabi dans e, teması hayal gücümüzü iyice e, artık e, genişletti Hı -hı. neler neler yapabiliriz e, Daha önceden e, Şarj ve için e, bir etkinlik düzenlemiştik Canan Balan'la birlikte Hı -hı. Sessiz sinema ve meditasyon atölyesi e, Canan Balan'la konuşurken aslında hareketli meditasyon ve renk, e, renkli sesli sinirlerden hareketle güzel fikirler geldi aklımıza ee, o, o yüzden de yarın akşam e, Akbank Sanat Çağdaş e, Sanat Atölyesi'nde e, güzel bir atölyemiz var. E, meditasyon ve Sessiz Sinema. E, medit meditasyonlu bir biçimde sessiz filmleri seyredeceğiz. Hı hı. E, yine canlı müzik olacak o, onun üzerinde de. Bunun dışında bir de dans e, atölyesinde Akbank Sanat'ın dans atölyesinde Ines Pizu'nun bir dans atölyesi var. Hı hı. O da e, sessizlik çalışan e, bir kişi ve seslendirilmiş Fizikle dans ilişkisi üzerine çalışıyor özellikle bir dansçı zaten. Ve e, sessizliğin e, bedende ne gibi alternatif diller oluşturabileceği üzerine bir e, atölye çalışması gerçekleştirecek. Bu e, kapalı bir etkinlik. Zannedersem yer kalmadı. Çok reklifini yapıp heyecanlandırmış olmayayım. Çünkü çok uzun zamandır büyük talep oldu buna. 15 kişiyle sınırlıydı. <gülüyor> e, bildiğim kadarıyla e, seçilenler seçildi. Çok üzgünüm. Ama yine de duymaktan memnuniyet duyduğum bir atölye. Evet. Sen, bir dahaki festivale belki olur. E, evet. Yer. Peki ses demişken sessizlik demişken daha doğrusu Fono Sinema'dan da bahsetmek iyi Hı. olabilir galiba ee, Nagyen evet. Fransız Kütür Merkezinin evet. desteğiyle geldi buraya. Evet e, Fono Sinema Teatres aslında 1900'lü yıllarda gördüğümüz Sahne gösterilerini, tiyatrolar olsun, kabare görüntüleri, gösterileri. Onları aslında bizim günümüze getiriyor. Ve renkli filmler bunların çoğu. Ama Hı -hı. en ilginci dönemin bir ses kayıt teknolojisi. Silindirler üzerinden değişik tekniklerle yapılan bir takım kayıtlar var. 1900'lerin kayıtları bunlar. Hı -hı. Ve Gomon ve Cinematik Fransızın restore. Ile, e, bu sesler de e, günümüze ulaştı. E, ve aslında biz Sarah Bernhardt gibi e, oyuncuların sesini duyabileceğiz bu filmlerin üzerinde. Ki normalde ses teknolojisi sinemaya 1927 yılında gelmiştir. Ama bu 1900'lerin e, evet. orijinal ses kayıtları. Çok e, hakikaten çok ilginç. Yine müzik de yapılacak üzerine fakat oyuncuların sesini duyabileceğiz. Hani canlı müzik de olacak diye. Evet. çok ilginç bir gösteri bu da beni de çok heyecanlandıran gösterimlerden biri bu yarın olacak galiba değil mi fonosinemanın gösterimleri e, fonosinema e, evet yarın Atbank sanatta saat 7'de Evet saat 7'de sonra hafta sonunda e, Fono Sinema hakkında da bir e, sunum olacak Sinematek Fransız'den evet. e, Fransız Kültür Merkezi'nde bu e, restorasyon çalışmasını yakından takip etmiş Sinematek Frans, e, Fransız pençilcisi e, Emile Koki O aramızda o geldi ve restorasyon sürecini e, bize ve dönemin biraz bu Paris e, 1900'lü yılları da anlatan e, Güzel bir sunum gerçekleştirecek onu da heyecanla bekliyoruz Evet Peki Osmanlı İmparatorluğu'ndan ilginç görüntüler misiniz? Biraz bu kısmında evet. konuşmak e, Hı -hı. istiyorum. Hem bir belgesel var e, ki evet. Oscar adayı da e, siz evet. söylediğiniz Bağdat mektupları ama bunun yanı sıra ilginç. Hı -hı. Başka e, bugüne Hı -hı. kadar krankta kalmış görüntülerden de bir derleme e, sunuyor Osmanlı zamanından. E, evet. Kayıtlar bunlar. Evet. Ee, aslında Osmanlı İmparatorluğu'ndan görüntüler bizim festivalimizle bir bölüm. Ee, ama e, ilk göstermi bizde değil. Bolonya'da yapılan işte bizim destekçimiz Bolonya festivali. o Cinema Ritrovato festivalinde ilk başladı. Ee, ve sonra bizim festivalimizle devam ediyor. 4 yaşında aynen e, festivalimiz gibi. Ee, maalesef Türkiye'deki arşivlerden e, hala kullanamamaya devam ediyoruz e, görüntüleri. Fakat dünyadaki aklımıza gelebilecek bütün arşivlerden e, Osmanlı görüntüleri topluyoruz. Hı hı. Ee, bu yıl bunlar içinde Danimarka var, yine Bolonya var, Labrero Kongres var, Yugoslavya var. Ee, bayağı ilginç görüntüler yine bir arada olacak. Ee, Edirne'nin 1913 yılında Bulgar kuşatması sırasında Sırbistan Kral Peter'in 1910 e, Selanik ziyareti olacak. Sultan Mehmet Reşat'ın Üsküdar'da çekilen görüntüleri olacak tabi bunlardan çok ilginçlerinden biri de görmek için çok heyecanlıyız bu um, Halep Sığınma Evi e, aslında 1922-27 e, bir kitabı da bulunmakta Türkiye'de hı hı. E, Karen Yepe hakkında hı hı. bir sahte belgesel e, olarak 1926 yılına ait bir e, belgeselde dizlerle olacak evet Hı hı. Evet çok ilginç ee, birilerine de dedik Bağdat mektupları. Bağdat mektupları evet. Bağdat mektupları e, çok yeni bir sim. 2017 e, hı hı. aslında bunu da e, yaptığı çok e, ilginç bir arşiv çalışması. 1910'lu yıllardan Irak görüntülerini e, e, elimize e, geçeceğiz. Bu Gatwood <gülüyor> e, Bellin yaşamı üzerine yapılmış bir belgesel. Yönetmeni Sabine Krayandız bizim aramızda. <gülüyor> e, filmin seslendirmesini The Swinton yapmış. E, biz festivalimizde normalde sesli filmlere yer vermiyoruz. Fakat <gülüyor> e, bu film kesinlikle sessiz binler e, kategorisine girmeyi hak edecek e, ciddi bir araştırmanın sonucu yapılmış. E, bu filmde yönetmenin sunumuyla birlikte e, bizlerle birlikte. Bunun dışında bir Osmanlı filmimiz daha var. Sıkıntılı Serüven ismi. E, bu aslında e, evet, dostumuz, e, evet e, <gülüyor> Saadet Özen'in aslında bize önerdiği bir filmdi. Çok büyük heyecanla. E, çünkü İstanbul Tekinleri olan bir film. E, ve İstanbul, e, Beyaz Ruslar e, Paris'e giderken işte İstanbul'dan geçiyorlar ve bu sırada e, çok değişik e, İstanbul görüntüleri e, bizlerle birlikte olacak. Bu müziğinde Carol Ketcher e, yapacak. Evet. Öyle. <gülüyor> yani evet. İvan Mujutin'de bizlerle yani çok sevdiğimiz bir oyuncu. Onun da, onu da bu filmde görmek mümkün. Evet. Az evvel e, bahsettiğimiz bölümler yani Osmanlı'nın patronundan görüntüler ve Bağdat mektupları Cumartesi günü. Akbank Sanat'ta gösteriliyor. Sıkıntılı serüvende Hı. Fransız Kültür Merkezi'nde pazar akşamı evet. e, saat 5'te evet. izlenebilecek şekilde. Peki e, festivalin bu yılki temasına bilgiye dönerim istersen. Ee, Hı -hı. yani burada ismini anmak gereken dansçılar ya da nasıl diyeyim aktrisler var. Bunların en başında evet. Polonegri geliyor. Ee, evet. Şüphesiz onun ardından belki Josephine Baker'ı sayabiliriz. Bu dans temasına Hı -hı. yakın e, filmlerden de bir ufak tablicase derleme isteyebilir miyiz şimdi? Evet. Aslında e, Polonegri'den önce değinmek istediğim bir isim daha var. O da Louis Fuller. E, aslında evet. e, dansın e, sinemaya başlıyor. E, dahil olmasına da öncülük etmiş bir isim çok gerçekten harika bir dansçı şöyle bir şey ki bir ipek elbisesi var beyaz ve onun üzerinde yıllar öncesinde inanılmaz büyük bir teknolojik kullanımıyla renk oyunları ışık oyunları yapıyor ve sahne gösterilerini bu şekilde gerçekleştiriyor bir yılan dansı var. <gülüyor> Hem yönetmenlerin hem de dansçıların çok ilgisini çekiyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bu ritim imaj ilişkisini en çok ortaya çıkaran dansçılardan biri. Ve e, bunun yaptığı ışık oyunları, Lurikuler'in yaptığı ışık oyunları filme çekilirken e, elle boyanıyor e, pelikül. Hmm. E, aslında ışık oyunları pelikül üzerine boyanarak taklit edilmeye çalışılıyor. E, bizim e, trailerımızda belki görmüşsünüzdür başında dans eden aslında böyle beyaz elbisesiyle dans eden e, dansçı. Kendisi ama belki de kendisi olmadığına dair görüşler var. Ee, yani aslında hiçbir görüntüsünün elinizde kalmadığını, belki de tamamen taklitleri üzerinden konuştuğumuzu da e, söyleyenler var. Biz hı hı. taklitlerine bile hayrandız. Kim bilir nasıl oldu gerçeği evet, e, Aslında bizim festivalimize de ilhamı kendisi vermiştir. Yani bu sene dans teması onun e, sayesinde. Hı hı. E, Polonegri dedik. Polonegri de e, bir dansçı e, ve üç filmiyle bir arada bizimle olacak. Polonyalı kendisi ve aslında bütün kariyerini takip etmemizi sağlayacak üç filmi var. Biri Polonya'da, biri Almanya'da biri Amerika'da çekilmiş. Mania, Bestia ve Spanish Dancers. Spanish evet. Dancers de bu akşam e, gösterilecek. E, Tabi fonosinema tiyatronun içindeki danslardan hiç söz etmiyorum. Onlar da bir o kadar e, harikalar. E, her seçkimizde dansa yer vermeye çalıştık. Yani Buster Keaton seçkimizde de, örneğin e, Aşk filminde e, Buster Keaton'ın harika bir dansı var. İşte Charlie Chaplin'in bir filmini göstereceğiz. Orada dans sahnesi var. Aynı şekilde Josephine Baker e, bizimle e, tropiklerin deniz perisi filminiyle e, bu şekilde. Evet. evet çok zengin daha da uzatmayalım e, sinema sesi sinema günleri nokta dinleyicilerimize yönlendireceğimiz adres yanı sıra. Hı. Facebook, Twitter, Instagram üzerinden de kanalları var Sessiz Sinema Günleri'nin. Bugün başladı söylediğimiz gibi ve hafta sonu boyunca da sürecek dördüncüsü gerçekleşiyor İstanbul Sessiz Sinema Günleri'nin gösterimler canlı müzik eşliğinde oluyor. Onu da söyleyelim yani hepsi gösterimlerin hepsinin bir özelliği ve orijinalliği var. Sırf yani filmlerin orijinalinden konuşmasak bile o anın orijinalliğinden kesinlikle bahsedebiliriz galiba. Ee, Sanat Yönetmeni Festival'in Nagihan Uskan telefon attığımızdaydı. Var mı atladığımız bir şey Nagihan eklemek isteyeceğin? Evet, çok çok çok teşekkür ediyorum. İstecek Hepinizi ediyoruz. bekliyoruz festival'e. Evet orada olmaya çalışacağız. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sana. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.